351. konu, Enes bin Nadr'ın yaralanması, Enes şöyle anlatıyor, amcam Enes bin Nadr, Bedir savaşında bulunamadığı için, ey Allah'ın Resulü, ben müşriklerle ilk yaptığın savaşta bulunmadım, yemin ederim ki, eğer Allah beni başka bir müşrik savaşında bulundurursa ne yaptığımı görecektir, dedi, Uhud günü olduğunda Müslümanlar peygamberi bırakıp kaçtılar, bunun üzerine amcam, ey Allah'ım, şunların yaptığından ötürü senden özür diliyorum, şu müşriklerin yaptıklarından da sana iltica ediyorum, dedi. Sonra savaş meydanına yürüdü, Sa'd bin Muaz ile karşılaştı ve Sa'd, ''Aa, ey Muaz'ın oğlu Sa'd, işte Cennet Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, ben Cennet'in kokusunu Uhud Dağı'nın eteğinde hissediyorum, dedi. Sa'd Hazreti Peygamber'e, ''Ey Allah'ın Resulü, onun yaptığını ben yapamadım, dedi ve, biz onu bulduğumuzda vücudunda 80 küsür yara vardı, Müşrikler gözlerini oymuş, burun ve kulaklarını kesmiş ve onun cesedini o kadar bozmuşlardı ki, kimse onu tanıyamadı. Ancak kız kardeşi onu parmak uçlarından tanıdı. Biz, müminler içinde Allah'a verdikleri sözde durup sadakat gösteren nice erler vardır. Ahzab, 33 suresi 23 ayetinin o ve benzerleri hakkında indiğini biliyor veya sanırdık.